Evet herkes iyi pazarlak bu seçim gününde artık oy verme işleminizi tamamlayıp e, evinizde radyoyu dinlediğinizi taahhüt ediyoruz. Hala vermediyseniz oyunuzu ee, lütfen yani bir koşu bir koşu bayağı acelaydın. Verin oyunuzu. 5.30'da kapanıyor. 5.30 mu? Eee 5.30 herhalde. Bu konuda uzmanı sensiz. Evet, e, şu anda banka kayıt yapıyoruz halili tabii seçim evet. günü, seçim günü görevli olacağımız için. Ee, o yüzden kaydımızı şimdiden yapıyoruz. Ee, evet konumuz e, konuğumuz yok. <gülüyor> konuğumuz aslında var. <gülüyor> var, var. Ama Te filan yanımızda değiller. Telefon <gülüyor> bağlantısı yapacağız. Konumuz pek sevinçsiz bir konu. Türkiye Süper Ligi'nin yine süper muhabbetleri bize malzeme olmaya devam ediyor. Bu iki hadise var. Ee, bir tanesi Fenerbahçe Galatasaray derbisinde yaşanan hadise ve onun etrafında gelişenler. Diğeri de e, yani bu programı çok kendisini e, davet etmeyi etmediğim... ...çok ismini anmak istemediğimiz e, ama öyle bir laf etti ki... ...haliyle e, onun ve onun temsil ettiği aklın Türkiye futboluna verdiği... ...aslında Türkiye'nin kendisine verdiği zarar konuşacağız. Malum e, Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun e, maçtan sonra... E, Yaşananlara dair hani kendi anlayışı çevresinde uğradığı adaletsizliğin hesabını kesme hali ki o konu başka bir şey dört saat hakemleri orada esir etmek alıkoymak, tehdit etme dışında bunları anlatırkenki e, sözleri özellikle sözlerinin bir bölümü neydi hatırlayalım diğer muhabbetli hatırlamamıza gerek yok memleket futbolu için ve dinleyiciler için çok e, ...manalı laflar değil yani dinle meseler de olur... ...ama adam gibi öleceğiz... ...kadın gibi yaşamayacağız kelamı... Ee, ...aslında kendisinin... ...ettiği ve Türkiye'nin... ...Türkiye futbolunda... ...Türkiye futbolunda... E, ...çok da hissedeceğimiz bir... ...söylem biçimi ama yani bu kadar alenen... ...bir kulüp başkanından... E, ...açık açık söylenmesi hakikaten... ...manidar oldu. Kendisi Trabzonspor... kulübünün başkanı ve diğer yaptığı... ...bazı güzel açıklamalardan da biliyordu... ...kendisinin öncesinden zaten... Evet e, <gülüyor> tabi hadiseye ciddi tepkiler oldu kadın örgütlerinden e, kadın milletvekillerinden her partiye mensup kadın milletvekillerinden sonra kendisi e, zincirleme bir özür e, merasimine girişti. E, Özürü kabahatinden beter oldu. E tabii, yani ne bekliyordun? Kendisi Bilmem. herhalde bir insanlık dersi <gülüyor> verecek hali yoktu öyle bir iki günde değişip ama tabii çok geniş bir e, çevreden tepki gelince hemen durumu kurtarmaya çalıştı. Az önce gördüm e, ikinci bir özüre daha girişmiş bu sefer Atatürk e, Atatürk'ün sözleriyle özür dilemiş yani biz bu e, yayını yaparken e, ajanslara düşmüştü. ...işte Kurtuluş Savaşı... ...Cepheye mermi taşıyan kadınlarımız... ...falan filan... ...yani okumaya bile gerek yok... ...zaten Atatürk'ü kullanınca... ...hani malum memlekette bayga Atatürk'ü vatanı... ...kullanınca her türlü suçun kabahatinin... ...üzerine yatabiliyorsun zaten... Allah akıl fikir versin diyerekten e, mevzunun... E, bir diğer... başka kısmına da geçelim. Tabii bu mevzuyu konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuzla da konuşmaya devam edeceğiz. Ama e, dediğim ilk başta verdiğimiz örneğe geçelim. Sen söyle istiyorsan. Evet Galatasaray Fenerbahçe derbisi yaşandı geçen hafta sonu. Yine müthiş futbol e, Oo, değil mi oynandı. Yani. oynandı yani. Dünyanın Öyle en ki, önemli derbilerinden. Evet uykumu e, açmakta zorlandım. <gülüyor> Öyle bir derbi oynandı. E Onun dışında da yine yani tribünde sirayet etmiş bir şeye rastlamadık erkeklik kadınlık mevzusu üzerine e, abartı bir derecede bu e, maçtan önce yaşanmış abartı bir olaya denk geldik. Türkiye futbolunu yeni açanlar için söyleyelim e, uzun zamandık seni istersen ben hatırlamıyorum sen söyle ama e, deplasman takımları derbilerde tribünde yerlerini alamıyorlar. 2007'den beri olabilir evet, Galatasaray taraftarları Fenerbahçe stadyumunda maçlarını izleyemiyor Aynısı diğer derbi takımları içinde Karşı takımı sahasında geçerli Futbolumuzun aldığı hal ve durum açısından da Bunu da tekrar notunu düşelim Ama stadyum dışında Başka şekillerde Gıyabında bir araya geliyorlar Yani bir cansız <gülüyor> mankene Galatasaray forması giydirip Kendi aralarında barındırabiliyorlar Başka sebeplerle Bunu da aslında e, uzun zamandır da çok iyi bir şekilde spordaki ve futboldaki de kadınlık, erkeklik meselesi üzerine e, iyi haber takibi yapan sitelerden, oluşumlardan biri olan 5 Harf'lilerde gördük. E, orada gördükten sonra ben de e, başka mecralarda görmeye başladım. Haberin başlığı ya da haber demeyelim ya da konunun başlığını şöyle E, yazmışlar. Cansız mankene forma giydirip kına gecesi yapma janrının düşündürdükleri diye <gülüyor> bir başlık atmış Duygu Aytaç e, sitenin e, yazarlarından. Bunu gördükten sonra da kendisiyle ben konuştum yurt dışında yaşadığı için saat farkından bir tane artı bir saat farkından <gülüyor> vaktimizi <gülüyor> artısı da var diyoruz. Vaktimizi denk getiremedik konuşamadık ama ben hani internet üzerinden konuştum. Çok fazla futbolla ilgilenmeyen biri olmasına karşın bunu dikkatini çekmiş ve bu konu üzerinde de biraz araştırmış ve fotoğraf için mide bulandırıcı deyip yaptığı araştırmada da hani belki bizim hepimizin ya da futbolu uzun sürelerdir yakından takip edenler için artık ve üzücü bir şekilde alışıgeldiğimiz sloganları da bulmuş. Bekle kocan geliyor. pankartlarına denk gelmiş. Japon bayrakları. Tarınak için de Japon bayraklarından bahsetmiş. Yani bunu açıklamaya herhalde radyo dilimiz yetmez. Yani işte erkeğin cinsel anlamda kadın üzerine üzerinde kurduğu bütün işte. Öyle deniyor buradaki yılda. Ama yazda. sorsan benim de kızım var, beni de bir anne doğurdu eh, diyecek yani arkadaşlar. Bir münasebeti kazanmak olarak e, evet. dillendiriyor erkek dili burada. Bunun üzerinden de yola çıkarak hmm. işte bu kına gecesi yapma ritüelini e, hem sadece erkekler yani buradaki videolardan bir takımı ve taraftar grubunu e, hedef alarak değil önümüzdeki örnek bu. Elimizdeki vaka bu. O yüzden böyle Videoyu söylüyoruz. Videoyu ya yazıda görüyorlar değil mi? Yazının içinde. Evet. Yani 5 harfler nokta com sayfasına girdikten sonra işte cansız manken form akına gecesi. 5 rakamla. 5 harfliler. Site bu. Ay ay 5 rakamla mı? 5 rakamla. Evet, rakamla. Evet evet tamam 5 rakamla. Ee, videoda biraz önce de anlattığım gibi işte sarı lacivert formalı takım taraftarları. E, sadece erkeği de var bunun Sadece kadını da var Sadece ya pardon hem kadın hem erkek bir arada Unisex performans. da var Unisex bir var. kına gecesi de var ki yani Ritüelde kına gecesi sadece kadınlar içindir e, Onu da konuşacağız e, Aralarında bir Galatasaray forması giydirilmiş Şişme ya da cansız bir manken alıp e, Kına yakıyorlar Bir kına gecesi e, düzenliyorlar Ve hani şeyde de yazısında da devamında da şey yazmış duygu. Hani insan bir belgesel dış sesi arıyor bu sahnelere bakınca. Diye. Yani bunu açıklayacak ne var ne yok bilmiyoruz hakikaten. Bir gelin rolünü oynayan biri var. işte muhtemelen buradaki ritüel işte gerdek gecesi öncesi ilk defa bir araya gelmeye gönderme var. Bizde birazcık Yani erkekliğin futbola yansımasının en aşağılık halini burada birazcık kadın bakış açısıyla futbolu ve işte bu meseleleri biraz takip edip sosyolojik açıdan haber yapan, akademik olarak makaleler çıkaran ya da köşe yazanlarla konuşmaya çalışacağız. Öncesinde şey söylemek lazım yine yazıdan. E, duygu Aytaç Aytaç'ın yazısından okumanızı tavsiye ederiz tabii videoları. ...heğer e, sabredebilirsiniz... ...videoları da izlersiniz... ...yani estetik olarak da bir halta benzemiyorlar ama... E, ...bir göz atmakta fayda var diyelim... E, ...çok merak ediyorum... ...bu ortamlarda kimse bir an için... ...bu nedir, biz ne yapıyoruz... ...yabancılaşması yaşamıyor mu? Anladık, şakasın... ...ama bu şaka ne, diye, ne diyor... ...diye düşünmüyor mu? Sadece bir tanesinde buna yakın bir an gördüm... ...orada da galiba... ...gelin rolünü oynayan kız... Ben neden rakip takım oldum ki sıkıntısından dolayı öyle rahatsız gözüküyordu. Yani, yani çocukken oynadığımızda sen işte kötü karakter ol dediğimizde o ah, üzülme ah. hali var ya burada da herhalde o oyun e, ritüeli de öyle bir ruh haline bölünmüş olabilir. Tabii burada biraz dan ziyade biraz kelimesi aşağı kalır. Fazlasıyla dikkat çeken şey kadınların bizzatihi bu erkek söyleme ayak uydurup. E Bunu uygulamış olması... yani ...ve şöyle bir... E, ...ironiklikte yaklaşmış... ...duyguda belki de bu gördüğümüz... ...bizim anlayamayacağımız ironiklikte... ...bir radikal feminist çağdaş sanat... ...performansıdır diye... <gülüyor> ...dalgasını geçmiş diyebiliriz... ...yani kadınlar kendilerine... ...niye böyle hakaret ediyor... Şimdi Duygu da ne yapsın? Yani böyle bir video izleyip bir yazı yazmaya çalışıyor. Tabii kafası gidip duruyor yani. Yani nasıl bir sahneyle karşı karşıya. Argrotex bir an. Neyse biz bu radyonun programcılığını da yapmış Burcu. Karakaş'tan alalım görüşlerini. Erkeklik Offsight'ı Düşünce da ...Baver Çakır'la birlikte ortak yazarıydı ki kendisini... Konu almış, konuşulmuştu. İletişim yayınlarından çıkmıştı bir kitap. Hakemimizin bir hakemimizin. E, cinsel tercih üzerinden e, yaşadıklarını e, futbol ortamından evet, erkek aynen. futbol ortamından e, ise dışa, kendisi, dışlanmışlığını kendisiyle konuşarak e, deneyimleyen bir kitaptı önemli bir futbol kitabı olarak da hala raflarda konusu gelmişken davanın aralık ayına ertelendiğini Halil İbrahim Dinçlihan bir davası var işe geri alım tazminat talebiyle birlikte e, hala sonuçlanmadı beklenen şey en son beklenen şey e, bu dışlandığı süre içinde e, yönetmiş olacağı ortalama maç sayısına göre kazanacağı paranın hesaplanması futbol federasyonundan beklenen e, hamle bu ödeyecek yani e, evet yani çünkü, hakem olmasın yeter ki biz bedeli neyse ödeyelim şeyim bu ya bilmiyorum ama sonuçta bir e, <gülüyor> bu süreçte işsiz bırakılma durumu var. Ki bizde biz de bayağı sebebiyle tanıyız çünkü sadece bizim maçlarımızı yönetiyor. Evet, yani evet. Efendi Ligi'nin ve Gazoz Ligi'nin maçlarını yönetiyor. Aynen Bir de bazı e, özel, özel turnuvaların turn turn yurt dışında ve yurt içinde maçlarını yönetiyor hocamız. Evet e, Burcu'dan dinleyelim vaziyeti diyoruz. Ve Burcu'ya bağlanıyoruz. Evet. Burcu merhaba nasılsın? Merhabalar iyiyim teşekkür ederim sağ olun iyi yayınlar. Erkeklik yine off-site'e düşmeye devam ediyor. En son yaşananları duymuşumdur herhalde. İstersen tekrar hatırlatalım. Evet, beş harflilerin beşharfliler.com sayfasında yer alan yazıdan yola çıkıyoruz. Biz de burada cansız mankine forma giydirip kına gecesi yapma janrının düşündürdükleri şeklinde uzun bir başlık. Ama hakikaten bizi de düşündürdü bu durum. Biz anlayamadık biraz kadın meselesine e, bu şekilde uzaktan futbola da uzaktan bakan, kadın meselesine de işin, içinden bakan biri olarak sana sormak istedik. Erkeklik meselesine de bakan. Asıbudaki mesele erkeklik, erkeklik meselesi, meselesi olduğu tabii. için. Bir de tabii e, hayırlı olsun diy, diy, diyelim bu Burcu'ya tekrar. Belki kına gecesi de deneyimlediği için e, dolayısıyla bize neyi yani bu kına gecesi üzerinden kadına saldırmanın e, veya ötekine saldırmanın alameti farkası ne? Evet senden dinleyelim. Kın Kına gidesi üzerinden kadına saldırmanın alamet ve bilmiyorum ama aslında bu futbolda çok sıkça rastladığımız bir şey. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Hani Çok daha fazla içindesiniz diye söylüyorum bunu. Ben açıkçası o kadar yakından takip etmiyorum. Sadece bu kadar ekstrem durumlar olduğu zaman bizim de haberimiz oluyor. Hani En nihayetinde sahada edilen küfürler az çok hepimiz biliyoruz ama orada daha fazla zaman geçen erkekleri olarak birazcık Daha fazla siz hakimsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi aslında e, tanım da söylediği gibi mesele erkeklik meselesi. Bu hani e, erkeklik offside'a düştü dediğiniz az önce Halil'in hikayesini kaleme aldığımız o kitaptaki gibi. Yani Halil'i de şöyle kısaca hatırladım. Kendisi e, eşcinsel bir hakem. Aslında eşcinselliği offside'a çıktıktan sonra başına gelenleri biliyoruz. Yani işini kaybettiğine kadar gitti. E, ve de aslında cinsel kimliğini taklamak durumunda kalmıştı. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Hepsi birbirle birebir bağlantılı olaylar. Hani o cansız mankeni yakmak, onun yanı sıra e, Trabzon e, başkanının evet, evet. E, e, o sarf ettiği sözler ona da herhalde biraz sonra e, hatırlatacaksınız diye. Tabii tabii sürekli evet. hatırlatmaya devam evet. ediyoruz kendisini. Evet evet yani hani bu e, kadın gibi yaşayacağım ama erkek gibi ölürüm e, gibi ifadeler. Şimdi aslında bütün buradaki esas nokta şu kadınlıktan ne anlıyor bu erkekler? Kadınlıktan ne anlıyor ki erkeklik üzerine bu kadar e, bu kadar önemli hususlar yüklüyorlar ya da ne düşünüyorlar? O tabii yani çok eski hani aslında yıllardır düzenli araştırma yapılan ve feministlerin sıkı sıkı vurguladığı bir e, durum söz konusu burada. Erkek denilince iktidar ilk akla geliyor. İktidar ne demek? Güç, güç demek. Gücü elde tutan demek. İşte bu aslında esasen kas gücünden yola çıkarak e, hani ne kadar böyle güçlüysen Fiziksel anlamda bir şekilde hani kodum oturturum gibi bir durumla yola çıkarak erkekliğin inşası. Bu erkekliğin inşası ama hani gerek maçta gerek gündelik hayattaki pratiklerde her gün yeniden inşa ediliyor. Ve futbolda aslında bu inşanın en önemli alanlarından biri. Neden? Çünkü futbol, futbol hala çok aslında erkek bir şey. Yani bütün o erkeklik pratiklerinin sahada ve hani taraftarlar arasında gördüğümüz bir şey. O yüzden yani çok da şaşırmıyoruz ama bu verilen tepkiler çok yerinde ve aslında bundan sonra şaşırmak istiyoruz biz kadınlar olarak. Çünkü kadınlık ya da kadın olmak bir hakaret değil. Hiçbir zaman olmadı ve bundan sonra da olmamalı. Bunun idrakını istiyoruz ya erkekler tarafından çok bir şey istemiyoruz. Valla e, elbette buna hiçbir şey denemez ama bir de gidip şu kadınlardan da bir şey istemek gerekiyor. Bu kına gecesine katılıp böyle bir e, acayip bir... Hadisinin içerisinde yer alan e, beş harfler yazısında da geçiyor. Yani o yazı yazan arkadaşımızın da takıldığı alanlardan biri bu utanma sıkılma halinin o hadiseye katılan kadınlarda olmaması. Yani bir taraftan da futbol e, statlarında da görüyorduk bu erkekleşmiş kadın halini küfürde e, söylemsel şiddette. Ama böyle oturup ha, hi, alenen bir aşağılanma ritüren içerisinde bir kadının yer alması da nasıl bir patoloji e, ne, ne diyorsun? Bu aslında şundan dolayı yani hani biz hep böyle e, o iktidarın e, odağı olan erkeklikten biraz uzağa düştüğünüz zaman kadın olmak böyle hafif bir şeymiş gibi kaçıyor. Yani yeteri kadar e, nasıl benim iktidar sergi değilmişsiniz gibi. O yüzden de e, yani aslında sözün bitti ya şu açıdan çünkü 2015 yılındayız. Tabi bu sadece Türkiye'de de bir sıkıntı değil yani nihayetinde hele ki futbol alanında. Bu erkeklik üzerine tartışmalar hala sürüyor ki e, özellikle aslında eşitsel hakemler ya da futbolcuların da yeniden aslında başlattığı bir tartışma. Yani bu e, kadın olmanın hakaret olarak algılanmasından kaynaklanan bir durum. tabii bu sadece bir hususu. Yani öteki hususu mesela e, dün e, Trabzon Başkanı'nın ifadelerinden sonra çeşitli arkadaşların paylaşımları olmuştu. İşte hani onlar da şey diyorlardı yani nihayetinde mesela aslında şöyle bir şey var. Bu e, sözü eden Trabzon Başkanı muhtemelen kadınlar öldürüldüğü zaman üzülen de bir insandır. Emin olun. Yani. <gülüyor> ya da mesela bununla ilgili e, içi hani, cız ediyor da olabilir. Ama işte aslında her şey birbirine o kadar bağlantılı ki en nihayetinde bu lafı eden bizni bir yerde kadınları öldürüyor yani biz buna şahit oluyoruz ya da işte Özgecan Aslan cinayeti işlendikten sonra bütün hani o futbol sahalarında da herkesin bir şekilde bu cinayete kadına yönelik şiddete tepki verdiğini gördük ama burada da bir yandan da ne kadar samimi aslında ya da insanlar bir şeyi protesto ederken öte yanda gündelik hayatta kadınlara karşı nasıl davranıyor, erkekler vesaire bir sürü tartışma da beraberinde geliyor. Yani her şey birbirine o kadar ilimli. Gerçekten o yüzden bir nasıl diyelim, bütün bu konuları tekrar tekrar açma ihtiyacı e, hissetmemiz gerekiyor. O yüzden de sizin şu an mesela bunu konu almanız bile gerçekten çok kıymetli bence. Ya bir taraftan da yani bu lafla idilikken bile bu işte bu kına saçmalığı veya Trabzon Spor Başkanı'nın ettiği laflar sırasında bile Türkiye'de kadın öldürülüyordu. Kadın cinayeti oluyordu. Yani ...hiç bu laflar arada bir bizim yüzümüze çarpıyor da konusunu yapıyoruz ama... ...tek istikrarlı bir şekilde devam eden ve asla durmayan tek mesele kadın cinayetleri. Şimdi o yüzden bu söylemlerin, bu yaşananların... ...bütün bu resimdeki yani hakikaten dediğin çok doğru... ...belki bu insanlar üzülüyor, belki cidden üzülüyorlardır, tepki veriyorlardır... ...ama bütün bu söylemsel alanı... Hatta bir şiddetin meşruiyetini de bir şey olmuyor mu? Yani bu bu kadar rahat kullanılması bu lafların. Yani kadın gibi yaşamayacağım, erkek gibi öleceğim. Evet, ya işte o noktada da şu var. O kadar içselleştirilmiş bir kadın nefreti var ki aslında. Yani kadın nefreti demeyin ona. Ama işte ne, ne diyelim, içselleştirilmiş bir eril zihniyet var yani öyle diyelim ya da. Böyle büyük büyük laflar ediyormuş gibi durmasın böyle. Hem bir yana ekselleştirmek diyoruz, yandan evi zihniyet diyoruz ama öyle gerçekten de. Yani kimseye aslında çok yabancı olan konular değil. Ama işte bu hani ha Yani, tabii bir yandan da şu var. Bunları söylerken hani ne sen, ne ben, ne Volkan hiçbirimiz de bunlardan böyle tamamen arındırılmış insanlar değiliz. Evet, yani. evet. Ha, bir, bir noktada aslında farkında olmadan bir şekilde hepimiz hani o cinsiyetçi tarafımızı bazı durumlarda ortaya koyuyoruz. Yani bu sadece erkekler için değil aslında. Kadınlar için de geçerli yine aynı şekilde. Ama işte hani onunla o yüzden yüzleşmek önemli bence gerçekten. Hani o içselleştirilmiş diyoruz da içselleştirilmesinin önüne, önüne geçmemizin e, geçebilmemizin çok önemli bir tarafı da e, bu tartışmaları aslında hani gerçekten kamusal alanda sürdürmek. Yani o Trabzon başkanı sonrasında özür diledi diye gördüm yani. İki kere. İki kere mi özür evet. diledi. Yani hani her bir şekilde tepki oldular sadece kadınlar da değil ama hani en azından en önemli kısmı oydu hani onlardan gelen tepkiydi. Annesi de kadınmış. Kampanya benim de annem kadın falan gibi ha. böyle e, kötü ...kelimeler kullanmak istemiyorum. İkinci özgürlü de Atatürk <gülüyor> referanslıydı. İşte Mustafa Kemal Atatürk... ...sırtında mermi taşıyan... <gülüyor> evet. ...e işte. çünkü niye yani... ...hani ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik... ...hani hepsi böyle gerçekten... ...birbiriyle kola kola gezen kavram var ki... ...yani hiç şaşırmamak lazım... Gerçekten hani onu da açığa vuran bir durum. Yani e ol, onu ne? oradan bağlıyor. E Ne olacak böyle ya? Yani e, hadi sen izin. Biz bir de mağduruyuz. yani Hoş yani teme şöyle. Biz sürekli futbol programı yapıyoruz. Malum maruz kalıyoruz ama siz de e, bu iş iyice zıvanından çıkınca devreye giriyorsunuz. Evet. Ne iş bu işler diyorsunuz ama. Yani sadece bunlar evet. tartışmanın dışında da daha böyle etkili evet. bir, şeyler yapmak, bir şeyler yapmak bu, lazım. Bir taraftan evet. e, yani... Sana sanırsakayım cezasızlık konusuyla da ilgili değil mi? Yani bu bu edilen lafın hukuki bir şey olmamalı mı yani böyle lafların? Hukuki tarafı bence tartışılır. Yani gerçekten hani onun sonuç olarak ben de bir hukuk insanı değilim en niyetiyle ama hukuksal açıdan bir yaptırım getirmek en azından hani bu Trabzon başkanının sözleri için söylüyorum. O tartışılır yani ne hani neye dayanarak onu bilemiyorum ama hukuki yaptırımdan daha ziyade ben hani bu tarz işte nasıl diyelim özür dileme öz, özür dilesin kampanyası ya da hani daha böyle ahlaki zeminde tartışmak ahlak kelimesi doğru olmayabilir ahlak kelimesi unutun onu hiç kullanmadım varsayın da yani hani daha böyle hani kamu alanında tartışmaya açılmasının ve aslında bu konuya tepki veren insanlar tarafından tırnak içinde bu kişilerin ...cezaya çattırılmasının... ...daha e, uygun olduğunu... ...düşünüyorum. Ama onun dışında mesela... ...tabii şöyle bir şey var... E, ...Demirörenler galiba konu üzerine... ...umarım ceza almaz gibi bir ifadede bulunmuşlar... ...Türkiye Futbol Federasyonu. Yanlış mıyım? Öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir şey okudum. Kendisi zaten... zaten ...kendisi zaten federasyon başkanını da... ...yaşanan olaylardan ayırıyor. Ee, yani... İşin o tarafında da başka bir şey var. Ben seni söylediğini duymadım ama e, hiç de garip gelmez bana yani bu söylem. Evet ya yani öyle bir şey okudum tam şu an yanlış şey ifade etmeyeyim ama umarım Trabzon başkanı ceza almaz gibi bir şey söylemişler. Şimdi mesela bu ifade çok sorunlu gerçekten. Yani hani eğer bir ceza olacaksa bile onun işte o federasyon içinde ya da neyse futbol çevreleri içinde hani o çeşit örgütler, organizasyonlar, sözü geçen organizasyonlar içinde hesap verilebilir olması ama e, e, o olur. ceza sohbetini e, hakemi alıkoymadan ha, dolayı yapmış. Evet, yani yani bu kadınlık erkeklik hani, meselesiyle alakalı Demir o, bir hiç şey demez. Hiç o kadınlık meselesine takıldığını zannetmiyorum. İnşallah orada, hakemler de hava açmaz demiş alıkonulduğu için. Çünkü şey e, o da çok ciddi bir alıkoyma suçu var. Dört tane hakemi e, o stat'tan çıkarttığı mıyala. Evet, evet tamam doğru. Pardon. Yani, yani, o zaman tekrardan <gülüyor> yine bir şey söyleyebilirim. Dediğim gibi hani o futbol çevrelerinde bunun bir şekilde E, hesap veriyor olmaları lazım. Yani hani o yüzden hukuki yaptırım gerçekten çok da işe yaramayabilir ya da zaten hani işe yaramazdan ziyade ne kadar hayata geçirilebilir o tartışılır. Ama daha böyle bir e, kamu zemininde bu tartışmaların sürmesi bence daha sağlıklı. Belki de burada e, yönetimlerin içinde bazen isimlerine rastladığımız kadın yönetici e, olanların bir ses çıkarması da ...iyi bir tepki olabilir buradan böyle bir... ...kendimizce de, bir çağrı olabilir belki az, de bu. O kadar az gaslıyoruz ki ama tabii. E, tabii yani kadın senede seçimler yapıldığında işte her seçimde... ...bir Aha. tane iki tane kadın koyuyorlar biliyoruz. En azından İstanbul takımları, bir Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta... ...bunu görüyoruz. En azından belki onların yönetici... E, rolüyle yani toplumsal olarak e, rol model olma görevleriyle birlikte bir topluluğu idare edebilme görevleriyle birlikte e, hem de kadınlık e, ünvanları ile birlikte bu buna karşı bir tepki koyabilirler belki böyle bir Kendimizi çağrı çözülebiliriz. Ama yani bu Burcu'nun dediği gibi sonuçta bir e bu tartışmanın çok aktif bazen sert bir şekilde kamusal alanda dönüyor olması lazım. Yani bunun sürdürülebilir bir sonuç alabilmesi için. Belki de burada bazı bu konuda duyarlı olan futbol taraftar gruplarının öncelikleri evet. lazım. Futbolcuları bu e Burcu çok teşekkürler. Seni de teşekkür zaman ayırdın bize. E sağ ol. Umarız burada canlı canlı da konuşuruz. Çünkü galiba bu mevzula devam edecek nalet olsun ki. Evet, dolayısıyla Konuşuruz. Evet, iyi akşamlar sana. Çok teşekkürler size. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Burcu Karakaş'la konuştuk. Gazeteci Burcu Karakaş'la. Evet. Tekrarlayalım. Erkeklik Offsite düşünce kitabının Bahar Çakır'la beraber yazarıydı. İletişim yayınlarından <gülüyor> çıktı kitap. Evet. Şimdi bir mola vereceğiz. Müzik arası. Vereceğiz. Ve sonrasında da biraz önce de Konuştuğumuz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını Trabzonlu akademisyen kadın İknu Hacı Softoğlu ile görüşeceğiz. Evet öncesinde de feminist şarkılarıyla da öne çıkan bir isim Şilili sanatçı Anatiju'nun Antipatriyarka isimli şarkısına kulak vereceğiz. seha yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero independiente, yo nací independiente decidí. yo no camino detrás de ti yo camino de ti tú no me vas a humillar tú no me vas a gritar tú no me vas a someter tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar tú no me vas a obligar A silenciar je no me vas a callar no we los. Als je wil eens ja, y moet je me vasthouden. Nooit meer gaan we los. Als je wil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 Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que vida, emancipada en autonomía, antigua de callarle. 94.9 Açık Radyo'da Libero devam ediyor. Şilili müzisyen anlatıcıdan Antipatriyarka isimli parçayı dinledik. Destekçimiz Gürel Tüzüne Gürel Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Açık Radyo'ya ve Libero'ya yaptığı destek nedeniyle. Evet e, memleketteki e, memleket futbolundaki erkeklik vaziyetlerini e, musibetlerini konuşuyoruz daha doğrusu. İki tane hadisemiz var örneğimiz ikisi de çok üst üste geldi. Birincisi hatırlatalım Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde mi e, sonrasında mı? Öncesinde çünkü e, derbiyi düğün olarak yorumluyorlar. Der, düğünden önce de kına gecesi. Kına gecesi. Peki, Şimdi, yakma, yakıyorlar bir de o maketi galiba. Sonrasında. Gelini yakıyorlar Maçtan yani. Sonra, evet. sonra. Bu yakma olayı sonra başka tribünde olan bir olay yanılmıyorsam. Bu kına gecesi ben de e, tekrar Şiş. açtım önümde. Maket Tweet. kadın değil mi? Evet. İkisinde de maket tabii canım. Birinde elemini, şişme kadın. kadın öbüründe manken. E, taştan bildiğimiz vitrin mankeni. Böyle olanlar. yaratıcı etkinlikleri imza atıyorlar yani. Ee, bir kısım yani işte değil. internette baktım hani eskilerden de 2014'te atılmış Ee, tweetlerde görüyorum ki hani bu bizim geleneğimiz şeklinde paylaşımlar var. Yani bir gelenek olarak yapıla gelen bir durum bu kına gecesi mevzusu. Kimisi de bu benim totemim yani e, bunu izlemeden maç kazanamıyoruz diyerek e, her derbi öncesi bunu izliyormuş. Derneğimizin klasikleşen ve sahamızda oynadığımız her maç öncesindeki kına gecesi organizasyonu diye paylaşmış Derne bir Fenerbahçeliler derneği. Dernek? Dernek diyor valla. Yani resim, bazı Fenerbahçeli Fenerbahçeliler. Fenerbahçeliler evet. derneği. Hı -hı. Allah Allah. Ee, enteresan. Çok enteresan. Çünkü birazcık böyle Fenerbahçeliler arasında makul işleriyle yaptıkları yetkinliklerle tanıdığımız bir dernek. Fenerbahçeliler derneği mi diyor hakikaten? Evet. Hmm. Paylaşan da YouTube'daki, internette Neyse, video paylaşımın ha. sitesindeki E, hesap sahibi Fenerbahçeliler Derneği. Logolarını da koyup yapmışlar. Yani logolarını koyacak kadar bu konuda kendilerini göstermekte cesurlar. Cüretkarlar. Evet. E, Neyse. Durum bu. Ve yani durum... o videoda da kadınlar var. İşte biraz önce de dediğimiz gibi kadınlar kendi aralarında kına gecesi yapıyorlar. Evet e, böyle böyle e, hadiseler yaşanıyorsa sayın dinleyenler Türkiye futbolunda. E, yani şöyle bir insaniyet namına, vicdan namına e, şikayetler hareketler görmeyi umuyoruz. E, onları da konuşmayı umuyoruz. Derken tabii başka bir hadise oluyor. E, programını yeni açanlar için söyleyelim. E, Trabzon Başkanı'nın yaptığı açıklamaları da konuşuyorduk. İşte e, erkek gibi yaşamaktan, e, pardon erkek gibi ölmekten... Ee, ...bahsediyor kendisi. Bahsediyor ama devam ediyor. Tabii kadın gibi yaşamayacağım diyor. Sanki birileri ona... E, ...kadın gibi yaşamanın ne olduğunu... ...anlatmış, e, ne olabileceğini... ...anlatmış gibi kendisi tabii... ...cender e, çalışmaları yapan bir başkanımız... E, ...cinsiyet üzerine... ...yazdığı tezlerle biliniyor... E, ...Trabzonspor başkanı. Bu konularda çok hassastır kendisi... Ama diyorum. Sen hiç durdurmuyorsun beni. Trabzon Spor Başkanı mı? <gülüyor> durdurmuyorsun <gülüyor> beni. Ee, <gülüyor> e, değil tabii ki. Ee, bu hadiseyi, bu fecaati e, kendisiyle konuşacağımız e, İknur Hacı Softaoğlu, e, Doktor İknur Hacı Softaoğlu'nun bu konuda çalışmaları var. E, erkeklik üzerine e, Spesifik olarak Ankara gücünü çalışmıştı vardı ki kendisiyle hı hı. öyle bir e, pek hoş bir program yapmıştık e, çok yani taraftarları e, sosyolojik program, olarak incelediği incele gece kondu grubunu aktarmıştı bize hatta dinlemek isteyenler varsa tekrar dibera 949.blogspot.com isimli adrese bakabilirler orada geçmişten bugüne 2013'ten bugüne bütün programlar var. Oradan eski programları dinlemek Bu konu üzerine yaptığımız programlara Bir kulak atmak isteyenler Bakabilirler, ulaşabilirler Kulak atmak olunca Kulak kabartmak Biraz tehlikeli bir söylem oldu şimdi Kulağınız yerinizde durabilir Neyse. Tip... Göz atarken şey olmuyor mu? Yap. Gözümüz çıksın mı? Bak bu berbat e, er, erkeklik <gülüyor> muhabbeti esprilere de sindi. E, i̇yi bir ye zor gitmiyoruz. Dolayısıyla bence hemen telefon bağlantımızı yapalım. E, İlknur Hacı Softoğlu ile vaziyeti konuşalım. Merhaba İlknur. Merhabalar. E, öncelikle sağ ol yayına katıldığın için. E, Hoş geldiniz yayınımızı bir kez daha. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Gördüğün gibi Türkiye spor, Türkiye süper futbol ligimiz bize süper hikayeler paslamaya devam ediyor. Böyle şahane anıla, e, hadiseler olduğu için biz de evet. size bağlanıp ya ne olacak bu halimiz demek durumunda kalıyoruz. Ee, Ankara gücün tribününü konuşmak isterdik yine ama <gülüyor> e, malum böyle hadiseler de oluyor. Böyle hadiseler aslında sıkça da oluyor da üst üste geldi bir de e, yani evet. çok üst düzey bir e, yerden geldi. Ee, i̇lki biliyorsun Fenerbahçe Galatasaray derbisinden önce bir kına gecesi ritüeli düzenli yapıyorlarmış. Ee, hı hı. Galatasaray forması giydirilmiş bir e, şey geline tırnak içinde makete hı hı. yapılan hı hı. E, muamele. Peşi o maketin e, başka bir maket belki de yakılması falan. E, i̇kincisi de malum senin de aslında hem hemşerilik ilişkileri gereği <gülüyor> hem de alan alanın itibariyle takip ettiğin e, Trabzon. E, dan e, bizatihi Trabzonspor'un başkanının ağzından dökülenler e, biliyorsun hı hı. kendisi iki kere özür diledi ama tamam. e, yani özürü özür de özür lütfetti. E, Ha lütfetti bir de tarz yani oradaki o söylem de bir garipti ama hı hı. E, bir tarafta <gülüyor> yani e, söylediği o ilk kelamda yani çok büyük bir futbol kulübünün başkanı olarak memleket futbolunun hı hı vasatında ne olduğunu gösteriyor aslında. Evet. ya Bu nedir? yani Kadın gibi yaşamamak hali mesela. Hadi direkt gireyim topa. yani Erkek gibi ölmek, kadın gibi yaşamak. Yani bir kadın nasıl yaşar da bir ha. erkek onun gibi yaşamak istemez. Direkt ölümle hemen bunu şey yapar. Ee, yani e, aslında tüm bunlar tabii önce şunu söylemek gerek belki. E, Türkiye'de şi, olağanlaşan bir şiddetle çok yakından bağlantılı. her Her yerden, her alandan gelen bir şiddetle karşı karşıyayız biz sürekli olarak. Yani gerçekten acaba nasıl yaşayacağız bu ülkede artık sorusunu çok sormaya başladığımız günlerden geçiyoruz. Ve e, her yerden e, şiddetle, cinsiyetçilikle, ikincileştirmeyle karşılaşıyoruz. E, tabii futbol hissi zaman biliyorsunuz o bunlardan bağımsız değil, yine olmadı. Ee, futbol cinsiyetçiliğin hep çok e, fazlaca yeniden öğretildiği bir alan. İşte erkekliğin e, çok yeniden öğretildiği bir alan gerçekten. Ee, bunun örneklerinde de görüyoruz. Ee, senin de başta söylediğin gibi bunu yoğun olarak e, görüyoruz. Ee, bir defa e, gerçekten Türkiye'de kadına yönelik şiddet çok yüksek ve e, kadın olmak doğrudan e, Şiddete uğramakla, şiddete uğrama, uğrayan, uğramanın, uğrayan cins olmakla özdeş. İşte bunun yanında LGBTİ olmak da öyle. Ve bunun için erkekliğin dışındaki her şeye dönük şiddetten... Kadın da nasibini alıyor. Acaba aslında hegemonik erkekliğe dönük şiddetin her dışındaki her şeyden öncelikle kadın e, tabii bundan e, bunun e, sonuçlarını yaşıyor. Bu yüzden Türkiye'de çok yüksek yorunda bir şiddet var kadına yönelik ve futbolda bunu defalarca yeniden üretiyor. Peki e, senin <gülüyor> e, Trabzon spor taraftarının erkekliği üzerine de... E, ...yazmışlığım var... ...bir de memleket de orası oluyor... ...tabii hoş, biz de uzak değiliz bende... ...yakın ildenim hemen ama tabi... ...hiç yaşamadığımız yerler... <gülüyor> ...bir de Trabzon'a dair... ...yani şunu bir kere baştan koyalım... ...bu Türkiye'ye dair... ...futbola dair olan hadise bu erkeklik hali... Aha, ...hiç öyle aha. il il ayırmaya gerek yok... ...ama... Bir taraftan da bu mağduriyet halinin e, korladığı bir e, bir dönemde bir Trabzonspor var. E, yani malum bu e, şampiyonluk meselesi, şike meselesi ve bu mağduriyetin ürettiği e, bir desibel var. Yani yoğun bir e, Ee, söylemsel şiddet içeren bir dil ee, ve bunun bütün kodları da böyle o bildiğimiz klişe e, erkeklik halleriyle sürekli beslenen. Evet. Yani demek ki bir e, kamusalda bir kabul var yani e, mağduriyeti gideremediğin müddetçe o e, giderme için e, sayfettiğin şey bir kere hukuki tarafını... Tamamen geçiyorum ama Hı -hı. aşırı bir şey yüklü yani bir şiddet bir erkeklik bir hani macho dil yüklü. Yani bunun bir alırı olduğu için herhalde böyle bir şeydi evet. Yani Trabzonspor ve mağduriyet meselesi zaten Trabzonspor'un uzun yıllardır birçok haklı nedeni de olabilir belki ama evet. olduğunda biliyoruz. Çünkü ıı, Hı -hı. tırnak içinde Bizans'a karşı ilk defa böyle Hı -hı. bir çıkmış bir Trabzonspor ama Hı -hı. yani şimdi bu mağduriyetle baş etme halinin bildik hemen memlekette de çok alışa diğer mağduriyet hallerine abanması haliyle zuhur etmesi de bir e, garip ama yani ne olacak bu Trabzonspor'un hali diyeyim hadi bak. <gülüyor> Trabzon hali daha doğrusu. Yani yani Karadeniz'de tabii bu hani büyük bir bölümde erkeklerin gündelik yaşamda çok görünür olması bir sır değil ama Bu bu geneli atfedilebilecek bir durum değil tabii genel bir, herkese ders söylenebilecek elbette bir şey değil ama e, Trabzon'da da e, bunun Trabzonspor örneğinde birkaç kere e, yeniden üretildiği üzere mağduriyet de kendini cinsiyetçilikle öğretiyor. özellikle futbol söz konusu olduğunda ben e, şu, şunu önemli buluyorum mesela 2013'te e, Volkan Şen ağladığında o statte hatırlarsınız Evet. E, o, ona karşı e, tepkiler de böyle çok e, dışlan. Olmayı, öpükleştirmeyi içeren bir dille ifade edilmişti. Nitekim sonra kulüple işe kesildi bildiğim kadarıyla. Ee, burada sadece işte kadını değil, onun dışında kalan herkesi dışarıda bırakan bir dille her şey yeniden üretiliyor. Ee, evet, Trabzonspor'un yaşadığı mağduriyetten bahsedebiliriz gerçekten. Bunun bir karşılığı var. Ee, fakat bu mağduriyetle başa çıkmanın yolunda işte bu en erkek halle oluyor hep. Ee, işte Trabzonspor Başkanı bunu bu şekilde dile getiriyor. Taraftar yine cinsiyetçi ve homofobik bir dille yeniden üretiyor. fenerbahçe Galatasaray çatışmasını e, bir e, cansız mankeni yakarak gösteriyor ki işte hani kadına yönelik şiddetin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede ne kadar dehşet verici bir yöntem. Ee, biz bunu bu, bu cinsiyetçilikle baş edemediğimiz ed sürece, bu toplumda var olduğu sürece bunu sürekli olarak yaşayacağız aslında. Yani Öğrencilerimle konuştum bunu derste. Bana söyledikleri ilk şeylerden biri, hocam olan şeyler bunlardı. <gülüyor> Onlar da bu işte, kına gecelerinden bahsettiler. Yine işte taraftarın cinsiyetçiliğinin, cinsiyetçi söyleminin artık olağanlaştığından bahsettiler. Ve bunu buna çok şaşırmayarak bunu ifade ettiler. Gerçekten bunun olağanlaşmasıyla bizim artık... Yüz yüze gelmemiz, bununla belki e, mücadele etmemiz gerekiyor. E, yine bir araştırmamız vardı. E, bu beden eğitimi derslerine ilişkin olarak toplumsal cinsiyetinin yedirmesiyle. E, cimnastik yapan erkeklerle ilgili bir ifade vardı orada ve şöyle diyordu. Cimnastik yapan erkekler yaşamasını ölsün. Yani bütün o erkekliğin dışında kalan her şeyi... E, ...yok eden, yok etmeye dönük bir... E, ...erkeklikten bahsediyoruz. Türkiye'den. Kim diyor bunu? Yaşa, yaşamasın ölsün. Öğrenciler, öğrenciler yazıyorlar. İşte liseli öğrencilerle yaptığımız bir çalışmaydı bu. Jimnastik yapan erkekler... yaşamasın ölsün. Evet, bunu yazıyor çocuk. Yani e, buna benzer birçok tepki vardı... ...ama en böyle... hani billo, ...billurlaşmış biçimde ifade eden... ...buydu. E, yani bu, e, o erkekliğin dışında... ...karan, her şey yakan, öldüren... E, bir hal gerçekten. Bir linç hali, bir linç kültürü sonuçta bu homofobik ve cinsiyetçili biçimde kendini futbolda da buluyor. Futbolda yani bir taraftan da çok garip bir şekilde uygun olan da biz yıllardır da bu konuyu konuşuyoruz. Yani kadınlık hı hı. meselesini de kapsayan bu şiddet hali, erkeklik şiddetinin Bence en son zamanlarının korkunç hallerinden biri malum Ankara katliamından sonra milli maç evet. sırasında Konya'da yaşanındır. Hani Çok yani e, artık ne denir? E, yani ben tıkandım öncesinde de tıkanmıştım zaten. Yani... Ee, bir umut veren şey Trabzon Fikir Kulübü'nün bir açıklaması oldu ee, çok güzeldi çok iyi bir açıklamaydı tüm kadınlar Trabzon'un ve Trabzon Spor'un onurudur diye özetleyebileceğimiz e, söylediklerini kulübün resmi açıklaması mı? Ee, Trabzon Fikir Kulübü'nün açıklaması Hı -hı. pardon, pardon. Adına. Evet. Evet. bir diğeri devrimci Trabzon Spor'lu kadınlardan geldi onlar e, futbolun erkek tekelini alınmasına müsaade etmeyeceğini bilinmesini istiyoruz diye bir açıklama yaptılar eee Yine bu Sportif lezbonun bir açıklaması vardı. Ee, özgürlüğün takımlarından biri, lezbiyen ve biseksüel kadınlardan oluşan. Ee, onlar da bu e, mücadeleye dahil oluyorlar cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı bu gerçekten önemli bir nokta. E, bu e, mankenin yakılmasına karşı bir açıklama yaptılar. E, bunları önemsemek gerekiyor ama gerçekten artık e, futbolun içinden de e, tepki vermek gerekiyor. Futbolun içinde yaralanan insanların da bu Ee, bu cinsiyetçi şiddetin karşısında durması ve daha fazla e, bunu eylemeye dönük e, buraya, buraya karşı dön, e, durmaya dönük bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. E tabii yani aslında e, hani dünyayı değiştirecek en önemli şeylerden bir Hani Amerika'nın içinden çıkınca çok etkili oluyor ya. Amerika'dan çıkması lazım diyordu işte Chomsky'de hareketlerin şey için. Yani futbolu dönüştürecek daha doğrusu futboldan çıkan musibetlerin gündelik hayatımızı tarumar getmesini engelleyecek en önemli hareketler yine futbol içinden çıkması. Evet. Yönetici, futbolcu, taraftar grupları bunun içerisinden çıkması gerekiyor. Yani bir taraftan az önce söylediğin başlarda söylediğinle bağlantılı olarak zaten öyle açtın doğru olarak. Memlekette de öyle bir şey Şiddet saymalı e, haline geldi ki yani hı hı. E, çocuklar da işte büyümeye çalışıyorlar orta okulunda, lisesinde ve yani baya bir bu şiddet topunun içinde büyümeye çalışıyorlar. Sadece fiziksel hı hı. şiddetten de bahsetmiyorum yani bunun görsel şiddet, söylemsel hı hı. şiddet yani akıl alır gibi değil ve e, az önce de konuştuk yani bu tip e, şiddet kokan kelamların da bu kadar rahat çıkabilme hali. Ve tabii ki bundan genelde erkeklerden çıkabilme hali de e, bir, bir acayip yani. E, bir de Özgecan meseladan evet. sonra hani böyle ne bileyim her alanda böyle e, bir şey oldu. Bir hareketlenme oldu e, falan yani üzerinden de 30 sene de geçmedi ki. Yani bazı şeyler de memlekette hani umudu koruyalım koruyalım ama yani çok umut sahibi olamamayı da gerektirecek çok şey oluyor sanki üst üste. Kesinlikle ama yani bir, evet bir yandan bu her gerçekten tam erkekleri de mücadeleye davet eden bir hal aslında yani bütün bu durumlar yani futbolun içinden de bir mücadele bu erkeklerin de gerçekten içinde olması gereken bir mücadele e, kadınlar öznesi olsa da. Ee, bunu bu, Özge birlikte belki daha sık dillendirir olduk ve dillendirmeye devam etmek gerekiyor. Ee, Türkiye'de cinsiyetçilikle mücadele edilecekse bunun e, erkeklerin kendi tarafından bunun sorumluluğunu da alarak mücadeleye devam et, mücadelenin bir parçası olması gerekiyor artık. Özellikle futbol söz konusu olduğunda bu zorunlu zaten büyük bir bölümünün erkek olduğu düşünülürse. Peki çok daha spesifik sorayım o zaman. Sen sahadayken Ankara Gücü taraftarlarını çalışırken... ...Ankara Gücü konumuz dışı tabii yani... ...burada senin Aha. senin sahan olduğu için... ...soruyorum. Hı hı. Böyle bir potansiyel ta, özellikle erkek... ...taraftarlarda hani böyle... E, ...üzerinde çalışılıp... E, ...yani birazcık kafa yorunca içindeki... Yani ...iyi tarafı... E, ...ne kadar görebildin diyeyim. Ümit var mı hocam yani, diyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> evet... fark ettim. <gülüyor> evet. Biz bittik yani bu, bize biraz yardım bu, et. Tabii, bu tabii... E, Şey bana çok umut verici geliyor. Karşılığın varlığı, öteki ligin varlığı, Efendi Ligin, Gazoz Liginin bunların sayısının artması önemli. Sınırlı sayıda insana ulaşıyor olsa da önemli. Ee, artık gerçekten e, ötekiler tırnak içinde de futbola dahil oluyorlar ve futbolun içinden e, futbolu, endüstriyel futbolu alternatif oluştururken aynı zamanda e, endüstriyel futbolun bir parçası olan bütün cinsiyetçiliğe de, e, işte erkekliğe vesaireye de karşı çıkıyorlar. Bir diğer taraftan taraftarların içinde farklılaşabilecek gruplar olduğunu düşünüyorum. Hem Felabahçe'nin içinde çeşitli taraftar grupları var. Daha alternatif söylemle yola çıkan oralardan başlayabilir belki bütün bu karşı çıkış. Doğrudan tabii bir geneli yayılma yayılabileceğinin, bunu kısa sürede olabileceğini söylemek çok gerçekçi olmaz. Ama buralardan başlayan, bahsettiğim alanlardan daha Örülmüş bir karşı çıkışın başlamasının olası olduğunu düşünüyorum ama bunun için gerçekten bir parçası olan herkesin bir dertle yola çıkması gerektiğini düşünüyorum bunu değiştirme derdiyle. Belki de e, futbol dünyası içerisinden yöneticilerden veya futbolculardan eğer bir e, bir şey gelecekse buna karşı böyle sert bir duruş veya tavır alış. Evet. Az önce saydığın grupların daha sesinin yüksek çıkması o alana birazcık baskılamasıyla olacak herhalde. Çünkü futbol dünyası öyle bir alan ki yani futbolcular da veya yöneticiler de böyle bir konuda laf ettiği zaman kendini yalnız hissediyor yani. Çok trajik bir şey tabii. Yani bu meselede çıkıp e, mesela Trabzonsporlu bir oyuncunun başkanı ne, ne ne diyorsun sen yani böyle bir cümle Hı. olur mu demesi şu anda hiç aklımız almıyor. Ama yani kamuoyunun gücü e, yüksek bir şeyde ses verirse birkaç yönetici çıkar belki e, birkaç futbolcu çıkar diğer e, takımlardan. Çünkü futbolcular da tabii bu işlerden eli ayağına çekili çok oluyor yani Metin bir beridir evet. baya ortamımız evet. sakin e, ama... Sonuçta e, az önce saydığın grupların dışında e, futbol alanındaki vicdani ahlaki grupların dışında hakikaten mainstream e, futbol dünyasından da böyle e, bize de umut verecek çıkışa sanki ihtiyacımız var. gibi geliyor. Var. Geliyorum. Mustafa Denizli'nin bir açıklaması oldu. Belki görmüşsünüzdür bu şeyler üzerine. Yok. E, o buna karşı çıkan e, bir açıklama yaptı ayıplayan. Biz de e, Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasının üzerine Sadri Şener Utanç verici diye bir açıklama yaptı. Hem hakemlerin e, alıkonulmasına ilişkin hem de söylemin kendisine ilişkin. Eski başkan, eski Trabzon, evet, başkan. Evet. eski Trabzon spor başkanı. Eski Trabzon başkanı bir açıklama yaptı. Dediğin gibi evet ana akım futbolun içinden de tepkiler önemli. Ee, birkaç ses çıkıyor umuyorum artar E, milletvekilleri de galiba kadın milletvekilleri neredeyse her partiden bunu kınayan açıklama tabii, yaptı galiba. Tabii değil mi? tabii. AKP'den bir açıklama Hakel. bizzat işte eş başkanı aracılığıyla yapıldı. Ama yine Aile Nazlı bir açıklama yaptı. AKP e, Trabzon milletvekilinin galiba hatta savcıları e, göreve çağırdı. E, ama şeyle ilgili tabii o şey kısmı Hakel ile ilgili. Hakem kısmıyla ilgili. Ki, o da çok önemli ve tabii çok ki. aslında tabii erkeklikle ki. çok ilişkili. Yani erkeklerin hesaplaşması yine bir başka erkeği yürüyetinden alık, alıkoyması yoluyla oluyor. Yani hani bu kabul edilemez bir şey. Umuyorum soruşturma da açılmıştır, başlamıştır diye düşünüyorum. Evet, takipte olacağız. İknur çok sağ ol. Ağzına sağlık zaman ayırdığın için. Ben çok teşekkür Umarız ederim. Umarız daha keyifli bir muhabbette canlı canlı Umuyorum. program yaparız Umuyorum. diyoruz. Umuyorum. İyi akşamlar Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, vaziyet yani neyse en azından ilk Nur, Hacı Sof'ta oluyor bu da hatırlatalım. ...görüştük kendisi akademisyen doktor ve çalıştığı konular üzerine burada da konuk etmiştik kendisi ama konu kendi Anka Gücü taraftarlığı üzerine yaptığı bir çalışmaydı ama o, o daha böyle sosyolojik yani taraftar kimliğini öğrenmek için yapılan bir çalışmaydı. Pek bir keyifli programda isteyenler dinleyebilirler. Ben yine de İknur Hoca'yı tabii şey gördüm yani yok o kadar da e, sanki hemen pes etmeyelim. Ümit var mı ümit, dedik, ümit var, var dedi Çünkü yani. Çünkü Ümit'e örnek e, olarak da bizim de e, yabancısı olmadığımız hatta bizati içinde yer aldığımız top organizasyonları, oynadığımız organizasyonları da söyledi. Karşılık, gazozlığı, efendilik e, eksik kaldı mı? Ee, özgürlük, Ankara'daki Özgür... bahsettiği sporting, lesbos diye takımlar var orada ortada. Evet. Onların açıklamasından varlığından bahsetti. Varlığından da bahsetti. Hı hı. Evet bir dönemdir artan bir şekilde futbol taraftarları arasında da alternatif gruplar olmaya çalışıyor. Küçük ama onurlu hareketler diyoruz. Ama evet bir Metin Kurt'umuz yok ya. Yani hoş, Metin... Metin Kurt gibi yalnızız ceza sahasında evet, mı yani? Evet evet yani ne bileyim şimdi Türkiye futbolunda böyle hani çıkıp bir futbolcu böyle bayra kaçması da o kadar zor ki çöl gibi alan bir tarafta. Yani şimdi işte savaştı barıştı vesaire gibi konularla daha evrensel olan konularla buna nazaran bu birazcık işte daha spesifik bir konu o konularda arada bir konuşan çıkıyor açıkçası genel konularda evet ya yani da işte spor dostluk vesaire gibi işte daha önce de burada da konuşmuştuk işte Hamit Altıntop gibi örnekler hmm. çıkıyor niye işte Fenerbahçe'ye kötü olsun isteyim ki o iyi oldukça ben de iyi olurum çünkü ben onu geçmeye çalışıyorum diyor Böylesine açıklamalar olabiliyor ama bu konuda zaten elindeki madde erkek olduğu için ve zaten o şekilde yoğrulup yetiştirildiği için. Ve bu memleket futbol ortamında çölünde yetiştiği için. Evet yani işte Hamit Altuntop yetişmediği için <gülüyor> belki birazcık daha... Ee, dili ama dönüyor bu konulara. Ama Aykut Kocaman ama, örneğimiz ya var. Ya tabii böyle. ama Aykut Kocaman bilmiyorum. Futbolculuğuna sen daha çok yaklaştın, izledin onu. Futbolculuğunda böyle bir durum olduğunda konuştu mu? Konuşabilir Kon miydi? Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamalar. O falan. ayrı elimle topu attım centilmenlik dışı. Onu demiyor musun? Hayır onu demiyorum. trabzonsporlu arkadaşlarım adını da üzül üzülüyorum. Keşke iki takım da şey alabilseydi diye meşhur E araç. tabii nadiran böyle centilmenlik açıklaması yapanlar oluyor. Ama şampiyon olduğu Benim maçtan hemen varacağım, sonra yapıyor ve Fenerbahçeli ondan sonra da Oğuz'la beraber. Benim oluyor. varacağım nokta hani futbolcuyken bu kadınlık erkek egemen değil meselesine hakim olabilecek düzeyde bilgi birikiminde futbolcu bulmak. Ya buna, buna çölde vaha yani. Okey de yani buna. Onu bu, demek diyecektim. Deniz, bu konuya Deniz de ya bilgi sahibi olmana gerek var mı ya şöyle bir şey için hadise için yani Allah sabr Yani maketi yakılması artık veya işte kadın gibi yaşamayacağım erkek gibi öleceğim. Şununla için yani kitaplar devimin alemi yok. Yani çok belli bir miktarda bir vicdan. Bir ahlak, ahlak yine Burcu'nun dediği gibi bir sorunlu bir kavram. Hadi onu hı hı. Şey yap. Ama belli bir değerler bütününe ve vicdanına sahip olman bunun için yeterli. Ama bence cesaret, cüret yok bir taraftan da. Yani... Çünkü yalnızlaşacaksın bunu dediğin zaman. Korkunç bir şey ya. insani bir şey söylüyorsun Türkiye futbolunda. Ve daha bunu söylemeden önce ya yani bunu söylersem yalnızlaşacağım diye düşünüyorsun. E birkaç sene evvel Arda Turan işte... ...kimse ölmesin, hiçbir e, etnik kökenden gelen insan ölmesin diye... ...2012 gibi bir seneydi. Bir açıklama yaptı, 3 gün sonra eline bir yazı tutuşturdular. O yazıyı okudu ve hani o kadar da yazılmış bir yazı ki o başkası tarafından... ...o hale düşürülebiliyorsun işte zaten. Sonrasında da açıklama yapamaz hale geliyorsun. Dışlanıyorsun, evet. Dışlanıyorsun. Yani... Metin Kurt nasıl dışlandı? Yine aynı şekilde dönebiliyor. Tabii herkesten Metin Kurt olması beklemek de zor bir şey. Tabii ama örnek alınabilir. Ama mesela İknur'un dedi de mesele önemliydi. Yani dört hakemin oraya hapsedilmesi de ve bunun bizatı başkan anladığımız kadarıyla başkanın organizasyonuyla, Trabzon Sport Kulübü başkanı organizasyonu olduğu hatta sonradan söylenen Cumhurbaşkanı'nın devreye girmesiyle sanki bırakılması gibi meselelerde de Ee, yani o da acayip bir erkeklik halinin şeyi. E, yani, anca Şili'de haber oluyor bu. Kapatırım seni. Tırnak içinde laf var ya kapatırım seni gibi. Yani, yani resmen hakemler, ya inanlı gibi alıkoymuşlar ya. Yani o adamların korkusunu düşünsene. Hakemler bir daha orada nasıl maçı yönetecek? Yani bizim izleyemediğimiz, takip edemediğimiz amatör liglerde neler Oo. oluyor o hikayeleri de anlatmıştı yanılmıyorsam. Kozuguncuklu bir arkadaşımız vardı. E tabi. Yani oralarda da daha e, fena şeyler oluyor ama e, e, biz zaten kadın, takip edebilmek Kadın lazım. hakem e, konuğumuz olmuştu da evet. genç bir kadın evet, hakem evet. o bile neler yaşadığını Hilal anlatmıştı. Hilal Yurt 442 dergisi yazarlığı yapıyor bu aralar ha, onu da biliyoruz yani e, bu ortamda biraz zor ama ümit var. Sanki biraz var diyelim en azından bugün diyelim malum seçim günü galiba yayının sonuna geldik. Evet, geldik bir şarkıyla ama çok muhabbetle geçirdik. Evet libero'dan bu kadar herkese iyi, memle iyi bir memleket güzel bir memleket ve tabii ki iyi bir pazarlar diliyoruz. İyi pazarlar.